Ve ve selam ve Allah'ın ve Allah'ın onun ve Ya Allahu ya Muin ya Hennan ya Menan ya Kerim ya Kafar ya Rahim ya Rahman. Cilt iki sayfa. E, cilt iki de, ikinci cilt iki tane cilt var, iki ve üç var. Üçüncü cilt 63. Sayfa el mektubu 74 47. mektup ile sultan Vakti vaktin bu zamanın ve bu devletin genel kurmay başkanına yazılmıştır mudazziluhu cenab-ı celle celaluhu onun sayebanını onun gölgesini daim eylesin fi esrarid duain duanın sırları ve incelikleri hakkında yazılmıştır ve methül ulemai ve sülahai alimleri ve salih insanları methetmek hakkında devrinin genel kurmay başkanlığı yazıyor bununla birlikte e, duanın sırları nedir peki alimlerin değeri nedir salihlerin değeri nedir onu beyan buyuracak Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddise Sirru buyuruyor ki, allah Teala bana siyasi kişileri eğitme ve terbiye etme görevi vermiştir. Ama ben de diğer insanlar gibi, veliler gibi, e, ihvan kazanmaya çalışsaydım kimse beni ihvan kazanma noktasında geçemezdi buyuruyor. Allahu Teala'nın böyle bir e, tasarrufu, bir icraatı var dünyada. Belli bir kesimi belli bir kesim insanları eğitme görevini bir takım e, has kullarına devrediyor. Bazılarını bazı kesimi eğitmeye vazifeli kılıyor. İmam Rabbani Kudüs'e Sırru ise toplumun herkesi gerek askeri ve gerekse sivil herkesimini kesimini, fakiri, zengini, ak, hanım olsun, erkek olsun, hatta çocuklara varıncaya kadar toplumun tamamını eğitmeyle ile görevlendirilmişti. Bir ki İnne in akalat sermayesi son derece kıt olan bu Ahmed var ya yüzhirül inkisara ve tavaduga. Tevazu gösteriyor. Lihuddamiz zalikel cenabil muallâ. Bu zat alilerinizin sahip olmuş olduğu yüksek makama, o makamın hizmetçilerine, askerlere ve orduya tevazu Ve kalbimin size böyle boynu bükük olmaklığını izhar eder. Bu fakir bunu ortaya kor ve yedi şükre nimetil emn vel ordunun sayesinde Allahu Teala bize emn emniyet verdi güven verdi herkes uyurken asker sınında nöbet tuttu bizi segataklarımızda daha rahat uyuduk veya işte sokaklarda daha güvenli gezdik dolayısıyla ve yedi şükre nimetil emn vel Zat-ı Âlilerinizin riyasetinde teşekkül etmiş olan ordu sayesinde Nevla'nın peki bize ihsan etmiş olduğu bu emniyet ve güven nimetinin şükrünü de ifade ediyorum, eda ediyorum diyor. Bu güven nimeti var ya, bu güven ve hayat nimeti var ya. Elleti hiye li halil khawas Peki khawas avam herkesi kapsıyor. Yani sıradan insanlar da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Peki havas dediğimiz İslamiyetin seçkin kişileri, Mevla'nın has dostları da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Diyor. Bu öyle bir nimettir. Yağan yağmur nasıl ki sadece bir kesime yağmıyor, bir kişiye yağmıyor. Yağan yağmurdan herkes istifade ediyor. Bu emniyet ve güven ortamından da herkes istifade ediyor. Eh Cenab-ı Hak sizi böyle bir nimete vesile kıldığı için eh, şükrediyorum diyor Sultan. وَا يَطْلُبُ الْفَتْحَ وَالْنُسْرَةِ Ben Feti istiyorum, ben yardım istiyorum للعساكر الإسلامiyeti allah Allahü Teala İslam'a sahip çıkan ordulara Mevla İslam'ı savunan ve müdafaa eden askerlere askerlere fetih ve nusret ihsan etmesi için ben Cenab-ı Hak Celle Celal'den Naz-ı bulunuyorum onlara talepte bulunuyorum ne zaman peki ne zaman böyle şeyler istiyorum fi اوقات ما ظنت اجابه duaların kabul edilmeye en uygun olduğu vakitlerde duam budur. Allahu Teala asakir-i mansureyi Muhammediyye'ye ve nusret nasip eylesin diye ben Duaların kabule şayan olduğu müstesna vakitlerde böyle dua ediyorum. Bir de vezzemane içtimail fukarai dervişlerin Allah ile sürekli meşguliyeti kendisine meslek ittihaz etmiş olan kişiler bir araya geldiği zaman toplu olduğu zaman benim duam budur. Niye niye böyle peki fe inne kull ahadin mahlukun fe inne kull ahadin mahlukun mahlukun li emrin fe inne kull her insan bu fani dünyada her insan mahlukun emrin mutlaka bir hiç görmek için yaratılmıştır Abdullah Katibi Ulu sallamallahu fid da sabah namazını kıldırdı Fikri hocamız bize Resul Ekrem sallallahu seferle alakalı adı şeriflerini okuduğu fakire bu iş düştü biraz sonra Balaban Kurrası İsa Kocayı dinleyeceğiz herkesin peki şu fani alemde doldurduğu bir yer vardır kimse sahip olduğu güzellikle gururlanmasın, kibirlenmesin herkes Resul-i Ekrem ve buyurduğu gibi ve küllüm lima limâhulikale her insan görebileceği bir iş için yaratılmıştır bu tut insandan tut da hayvanata varıncaya kadar her insana mutlaka dolduracağı bir boşluk vardır Allahü Teala timsahları yaratmış Güney Amerika'da Amazon nehrinde dev timsahlar 10 metre uzunlu timsahlar var hayvan balığı yakalıyor Çıkıyor sahile, yiyor onu fakat hayvan dişlerin arasına e, giren et kıymıklarını ve kılçıklarını temizleyemiyor. Allahü Teala bir takım kuşlar yaratmış, timsah ballı yedikten sonra ağzını açıyor böyle pergel gibi, e, o kuşlar geliyor ağzına giriyor et kıymıklarını, kılçık kıymıklarını 3 dakikada ağzını fırçalıyorlar tertemiz yapıyorlar timsah ağzını kapatıyor tekrar ikinci balığı için suya dalıyor kuş ağzına giriyor timsah ona hiçbir şey yapmıyor çünkü, çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hayvanın bisketini öyle büyüklemiş ki ne yapacaksın ne yapmayacaksın Mevla tayin etmiş onu dolayısıyla o kuşlar o etlerle besleniyor Allah-u Teala o kuşların peki gıdasını timsahın ağzında yaratıyor. O Allah böyle bir Allah'tır. İnsanlar gibi cenazelerini defneden bir varlıklar, bir varlık daha var. O da karıncalar. Karıncalar da cenazelerini aynen bizim gibi defnederler. Bir karınca öldüğü zaman bütün karıncalar seferberdir. O cenazeye herkes iştirak edecek. Dolayısıyla herkesin görevi vardır. Artık yani diğer karıncalara haber salanlar, kuyu kazanlar, artık yani hatta karıncanın dört ayağı var, her ayağından bir tanesi tutmak suretiyle tabutu taşıyorlar. Neticede arkada da iki tane yedek karınca var, eğer birisi yorulursa hemen o devreye giriyor. Ve görevi olan bir karınca eğer o defin işinde görevini yapmazsa hepsi birden komple onun üzerine saldırıyorlar, görevden kaçan, firarda olan karıncayı öldürüyorlar. Misaller o kadar çok ki, o kadar çok ki, ne diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? وَكُلُّنْ <gülüyor> Her insan, her insanın yaratılmış olduğu, her insanın yaratılmış olduğu mutlaka bir hedef vardır. İnsan o boşluğu doldurmalı. Şimdi Sultan da ne söylüyor? E biz Cenab-ı Hakk'ın aciz, naçiz dervişleri diyor. E bizim de işimiz diyor, dua etmektir diyor. ile diyor size takviye sağlamaktır. Fakat şimdi var ya, biraz sonra ne diyecek biliyor musun? Senin askerliğin var ya diyor, senin askerliğin o maneye gülüyor, anlattı. anlattığı. Senin askerliğin ve senin gücün kuvvetin de buradan ayarlanıyor. Ha, ona göre diyor. Tam sen varsın diyor, tamam ordun vardır, ordun sayesinde millete bir güven ortamı sağlıyorsun, e, millete bir refah ortamı sağlıyorsun, tamam eyvallah biz de varız diyor. Sanki o bu tarafa rakip gibi gözüküyor vs. Ama biraz sonra, biraz sonra diyecek ki bir dakika, bir dakika senin üzerinde elim var lan diyor. <feyne> ahadin, he, fe inne kullu ahadin, her insan var ya, mahlukun li emrin, bir iş için yaratılmıştır. Ve <feyne> küllün müyesserun lima hulikale. Ve her varlık, peki her insan yaratılmış olduğu bir gayede, gayeye, bir işe muvaffaktır diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da tabi hadis olduğunu söylemiyor ama kitaplarda da geçer. فَاِنَّ الْعَبَثِ ف۪ي اَفْعَالِ اللّٰهِ Çünkü Allahü u Teala'nın işlerinde manasızlık, anlamsızlık, ondan sonra ifadesini bulmayan bir iş mümtenion, imkansızdır. Allah ne yaparsa, ne yaparsa mutlaka ve mutlaka derin hikmetlere nebni işi yapar. Allah abesle manasız, hikmetsiz iş yapmaz. Burası da derin bir kuyu. Gider de gider, gider de gider. Allahu Teala tekkileri yarattıysa, şeyhleri yarattıysa böyle efendim bakarsın böyle işte cübbesi var sarı var böyle. Ondan sonra nefsiyle uğraşmaktan, etrafıyla uğraşamıyor, yıkılmış gitmiş vesaire. Hı hı. sen de ben onu hor görürüm ama o, onu, onu yaratan Allah Celle Celaluhu'nun da bir takım derin hesapları var o derviş dolgun maddesi olsun diye yaratılmadı bir yerde ya o da bir takım işlerin peşinde bunu böyle görmek gerekiyor Allah çünkü abeste iştigalden münezzehtir tekkeler fuzuli değildir tasavvuh ve tarikat fuzuli değildir <gülüyor> Bala yapmıyorum, eğer dergahların ve tekkelerin ne kadar gerekli ve lüzumlu olduğunu bilsek biz her sokağa bir tekke açarız biz. Bugün İzmit'teki İpraş ve Petkim, işte ham petrol geliyor, oradan rafine petrol çıkıyor. Bugün it, İpraş ve Petkim'in lüzumu ne kadar gerekli ise tasavvuf ve tarikatların, dergahların, tekkelerin de lüzumu o kadar bedihidir. Eğer ham petrol oraya gelmezse işlenmezse olmaz. Araba bunu kullanmıyor. Motor ham petrolü e, kullanamıyor. Ondan istifade edemiyor. İşlenmesi lazım. Tekkeler, tekkeler rafine Müslüman yetiştiren yerlerdir. Yani buradan odun giriyoruz içeriye öbür taraftan lambiri çıkıyoruz beşe on çıkıyoruz. Ama bazen de odun geliyor odun ol gibi gidiyor. Ondan ne kalas çıkıyor ne beşe on çıkıyor ne çıta çıkıyor hiç çıkmıyor Allahu Teala böyle olmaktan muhafaza eylesin tekkeler yıkıldığı zaman kapatıldığı zaman İstanbul'da 576 tane tekke vardı Nakşi, Kadiri, Rufai vesaire en fazla Nakşi tekkesi var idi buralar, buralar cemiyete oksijen pompalayan yerlerdi buralar insan atölyesiydi ben deniz tomruk olarak giriyorum oraya öbür taraftan bak lambiri çıkıyorum veya diyelim taş mermer gibi diye giriyorum Orada efendim bir tornaya giriyorum derken Ben geliyorum mihraba mermer oluyorum Tekke ve dergah bu demektir Orada gene uzun uzun izahlar var Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Tasavvuf ve Tarikatların rolü diye Çok eskiden çıkan bir kitap vardır Al oku bak Al oku bak Tekkeler ne iş yapıyor dünyada Şimdi, ve emrullesi jüle mabotan, ve emrullesi jüle mabotan bil askeril, guzatil, mücahidin, Allah yolunda mücadele eden, savaşan peki, askerlere bağlantılı olan iş nedir peki? Askerin görevi ne? Ordunun görevi ne? Ve emrullesi jüle mabotan bil askeril, guzatil, mücahidin, huwa takviye kuvayı devle el kahire. Galip olan, en güçlü kuvvet sahibi olan devletin temel dinamiklerini ve temellerini sağlama almaktır diyor. Devletin devam ve bekasını sağlamaktır diyor. Devletin devamı için ne gerekiyorsa ordu bu vasifeyi yapacaktır. Sultan II. Mahmud'un fermanı var. E, tarihçi Esad Efendi'nin tarihinde aynen öyle geçer. Tarihçi Esad Efendi 1820 ile 1826 yılları arasında Padişah'ın efendim neşretmiş olduğu fermanları ihtiva eden bir kitabı vardır. Orada diyor ki Fatih Camisi'nde ezan okundu diyor insanlar diyor camiye cemaate devamda tehavun tekasül tembellik gösteriyor. Diyor ki artık bu devlet bitmiştir diyor. Yıl 1820 kimse bize bir şey yapmadı. Eğer yapılan bir şey varsa tamam onu da biz kendimize yaptık. Demek ki ne oluyor? Ezanı Muhammed'i okunduğu takdirde eğer camiye gidiyorsan Cenab-ı Celle Celaluhu devlete devam ve beka veriyor. Devlete yaşama güç ve kuvveti veriyor. Eğer safta, saftaki yerini almıyorsun anla ki devlet bitmiştir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim ümmetim ilk önce namazı zayi edecek sonra devleti zayi edecek buyuruyor. Oradan geliyor. Ordan geliyor. Bu buradan öteye çok yol var. Çok söz var. Öyleyse nasıl ki bir seferberlik yapıldığı zaman herkes cephedeki yerini alacak, tamam mı? Eyvallah. Ezan-ı Muhammed okunduğu zaman start veriliyor. Savaş başlamıştır. Ordu göreve. E ordunlarda dükkanda, ordunlarda yatakta vesaire devlet bitmiştir. Hatta ve hatta padişahın fermanı var. Ezanı Muhammed'i okunduğu takdirde duyuyorum ki bazıları Malta'daki e, kahvelerde camiye gidecek olanlara diyor ki ya kardeşim bırak şimdi sonra kılarsın ya. Bu şekilde çay kahve bahanesiyle arkadaşlarını eğleyenler var diyor. Bunların derhal İstanbul il hududu belediye il hudutlarının dışına sürgün'e ferman iradettim ettim diyor. anlaşılamayan Osmanlı'nın işte dışarıya efendim aksiden yönleri bu din devlet kurdu böyle kuruyor gelsin bakayım yıksın kim yıkıyor ama biz önce camide yıkıldık biz nerede yıkıldıysa gene oradan kalkmaya mecburuz eğer şu tablo şu sabah namazındaki tablo Ramazan'dan sonra eğer aynen oluşmuyorsa kimse kimse kimse Devletin devam ve bekasını beklemesin. Ve emrullesi joule mabûten bil askerl Güzatı savaşan peki ordunun askerin görevi ve takviye tu kavaimet devlet El Kahire galib olan peki galip olan devletin temellerini, ondan sonra temel dinamiklerini takviye eder. Daha ve teyidu erkanis Sultanatil azamet ve celale her taraftan numayan olan tezahür eden devletin peki direklerini sağlama almaktır diyor. Elletin, elletin tarvijü şeriatıl kara menotun bira. İslamiyetin devamı, İslamiyetin devamı da peki buna bağlıdır diyor. Yani devlet varsa din vardır limakil çünkü bir kaide vardır nedir o innes şerha tahtas seyfi şeriat kılıcın altındadır İslam fıkhında e, İslam medeniyetinde kılıç e, devleti temsil eder imam Rabbani Kudüs'e Sirru'nun Farsça mektubunda özel ifadesi tervici şeriat ziri şemşires buyuruyor imam Rabbani tervici şeriat ziri es't. Şeriatın hakimiyeti, şeriatın hakimiyeti her tarafı peki yani kapsaması ve şeriatın dinamik hale gelmesi devlete hakimiyetten geçer diyor. Devleti olanın dini vardır, devleti olmayanın dini yoktur desem bana kızmazsınız değil mi? <gülüyor> <tapez seyfi> Bin <be -zdihli> anlaşırga şeriat peki <-zdihli> kılıcın hakimiyeti altındadır diyor. Devlet seninse din var demektir. Devletin yok. Yo yo işte böyle ne kadar sana din verirlerse o kadarla efendimin avunur gidersin ama Allah Celle Celal o kadarın peki emretti Resul Ekrem sallallahu ve sellem o kadarın peki bize bu dini miras bıraktı yo gidin gidin gidin gidin böyle. Hazel Emro Celilül Kadri Eydan bak bu kadar mühim olan diye bir durum var ya yani askerin ve ordunun bu denli hakimiyeti ve görevi nedir Merbutun bir askeri dua. Ha, senin bu gücün var ya, senin bu gücün var ya, millete em, em, em, emniyet güven sağlıyorsun, bilmem devletin devamına ve bekasına çalışıyorsun vesaire. Bak çok şeyler görüyorsun diyor genel kurmay başkanı. Tamam, tamam. Wa emru gelü bu işlerin var ama. Bu mühim işler merbutun bir askeri dua. Ellezinehumul fukarâû ve asâbul belâin. Senin bu durumun diyor, dua ordusunun dua ordusunun varlığına bağlı diyor. Dua ordusu kim bu adamlar? Bunlar dervişler diyor. Yani işte bir sarığı var, bir cübbesi var böyle sürekli Cenab-ı Hak Celle Celal ile meşgul oluyor. Oturuyor kalkıyor Muhammed Mustafa ile meşgul oluyor. Oluyor. <gülüyor> Sürekli peki, imtihanda ve sınavda o. Mevla'nın en ağır peki, bir takım şeyleri, mihnet ve çileleri onlara geliyor. Senin bak satvetin, senin iktidarın ve gücün ona göre, ona göre bunların varlığına bağlı. Eğer sen kalkar tekkeyi kapatırsan, eğer sen kalkar dervişi kesersen, eğer sen kalkar affedersin, kudus köpek kovalar gibi peki, bu insanları kovalarsan, ...senin devletin gider ona göre... ...ipim benim elimde diyor... ...pimini çekersem... ...küt diye olduğun yere oturursun diyor ona göre... ...sen seni bilsen seni... ...sen seni bilmezsen patlatırlar en seni... وَاَزَ الْاَمْرُ الْجَلِلُ الْقَدْرِ اَيْدَانُ مَرْبُطٌ بِعَسْكَرِ dua ordunun peki böyle muazzam bir iş görmesi dua ordusunun varlığına bağlıdır Ellezine öyle bir dua ordusu ki هَمُ الْفُقَرَاءُ bunlar fakir, derviş bunlar اَيْدَا وَاَصَّابُ الْبَلَاءِ aynı zamanda devamlı böyle hayatı çile ve zahmetlerle çile ve zahmetleri tereyağı gibi ekmeğin üzerine sürüp sürüp peki Yiyen e, insanlar bunlar, efendi rahatsız görüyoruz değil mi? Kim için rahatsız peki? Bizim yüzümüzden rahatsız. O da güzel yerde güzel içeride güzel giderdi vesaire. Acehubeydullah ahrar, Kuddise sirru buyuruyor ki, veli kime derler? Veli kime derler? Evliya kimdir? Evliya herkesin derdiyle meşgul olan ama kendi derdini kimseye ızhar edemeyen, ifşa edemeyen insandır. Kaç demiştir, bana dedi, size demiştir mutlaka. Benim hastalığım maddi değil, benim hastalığım maddi değil, benim hastalığım efendim manevi buyuruyordu. Niye? İmanın ve İslam'ın içine düşmüş olduğu şu gurbet ve hasret hali onu efendim elden ayaktan etti. Ayakları çekmiyor, elleri kalkmıyor ama şunu da söylemek mutlaka gerekir, asıl zinde olanlar onlar. Asıl zindi olanlar onlar, asıl zindi olanlar onlar. Şu hastalığım var ya, gerisinde o kadar muazzam izahlar var ki, o kadar muazzam izahlar var ki, giderde gider, giderde gider, giderde gider, gider, de gider. Benim affedersiniz, ağzım efendi hasta, rahatsız demeye bile gitmiyor gitmiyor. Hasta oldu, rahatsız oldu. Bunu bile efendim yani söylemeye benim dilim gitmiyor ama kelime yok ki bulayım oraya münasip bir şey koyayım. Asıl hasta benim arkadaş. Asıl rahatsız benim arkadaş. Onlar o haliyle bile hatta bu dünyadan uful edip gittikten sonra onlar çok daha zinde, çok daha muktedir onlar. Onlar o açıdan baktığımız zaman ha asıl delikanlı onlar, kocakarı biz olduk. Bir insan Mevla ile oturacak kalkacak. Mevla'dan bir an peki gafil kalmayacak. Sen ona peki hasta diyeceksin. Ne hastası kardeşim. Mevlana Celaleddin Rumi kudisine diyor ki er ki hohet hem nüşini bahuda ku nüşin eder evliyal. Kim Allah'la oturup kalkmak istiyorsa Mevla'nın dostuyla otursun kalksın diyor. Mevla'nın yani sen Mevla'nın dostu ile oturuyorsun kalkıyorsun Allah Celle Celaluhu ile beraber oturup kalkıyorsun demektir bu sürekli hali Mevla ile olan peki bir insan he, hasta he, biz öyle diyoruz ama ama öbür taraftan baktığımız zaman hasta biziz biz biziz biz allah Teala her türlü hastalıktan mazlum Müslümanları masunu mahfuz eylesin Amen. Hmm, senin işin diyor, bak ordu senin işin diyor bize bağlıdır diyor. Ona göre ve innal fettka nusrete çünkü Allahü Teala'nın yardımı Allah'tan fetti savaşta galibiyet her türlü yardım var ya tamam ve innal kısmeyin bu ikiye ayrılıyor diyor iki türlü yardım iki türlü peki e, muzafferiyet ve galibiyet fetti fütühat söz konusudur kısmı on bir bir kısım mesela fitihler olur. Ondan sonra galibiyetler olur. Yardımlar olur vesaire. Cuale marbuten bil esbabi. Bunlar sebeplerle elde edilir. Tamam mı? Sebeplerle. Silah mesela top tüfek, tank, füze, uçak vesaire. Bunlar birer sebeptir. Bu sebeplerle peki bir takım yani galibiyetler elde edilir. Sebeplerle. Ama وَوَا سُورَةُ nusra وَالْنُسْرَ اَلْمُتَعَلِّكَهَ bi asker gazaa işte diyor bildiğimiz manada askeri kışlılarda eğitim gören askerler ordu vesaire sebeplerle iş görür diyor. Elindeki teknolojinin getirdiği silahlar neyse bunlarla da da da, da da da da da vurur yani ezer geçer diyor. Sebepleri kullanmak suretiyle belki savaş kazanılır bu var. Tamam kabul ediyoruz diyor e ee, ve vele ki o o o o sebeplerle elde edilen galibiyet diyor suri bir galibiyettir yani görüntü senin anlayacağın fotokopi bir galibiyet fotokopinin orijinaline göre durumu neyse o türlü galibiyet de böyledir diyor O ismü sanî ama ama bir galibiyet daha var diyor bir galibiyet daha var bir yardım bir fetih daha var ki hakikatul fetvi ve'n nusreti bu diyor gerçek nusret yardım gerçek fetih odur hem de elkaine elkaine min inde musabbibil esbabin bütün sebeplere işlerdilik veren e, bütün sebeplere işlerlik veren Allah Celle Celaluhu'dan kaynaklanan diyor galibiyet var diyor. Kim o müsebebülis esbab? Cenab-ı Celle Celaluhu. Sultan Fatih cennet mekan Akşemseddin'in itelemesiyle İstanbul'un fethine girişti aslında İstanbul'un peki fethi projesini hazırlayan Akşemsettin'dir gözüm ama Akşemseddin'i kim arar kim sorar Sultan Fatih'in hayalinde bile yoktu çek biraz daha geriye Hacı Bayramı Veli'yi vardır Edirne'ye gitti Sultan Murad'ı ziyaret etti bütün efendim İslam Devleti kumandanları İstanbul'u fethetmekle efendim şerefiyab olmak için Efendimiz'in müjdesine nail olmak için habire İstanbul almaya heves ettiler Hacı bayram Veli Edirne'ye gitti. O zaman payitaht başkent orasıydı. Sarayda Murat Hudavendigâr'la beraber oturuyor. Murat Hudavendigâr dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, İstanbul'u almak bu fakire nasip olacak mı dedi. Hacı bayram Veli kurban olduğum şöyle baktı, ona baktı. Sultan Fatih'te 8-10 yaşlarında çocuk. Bir de Fatih'e bakıyor, ona bakıyor, ona bakıyor. Dedi, padişahım İstanbul sana değil bu çocuğa nasip olacak dedi. Sultan Fatih bunu duyar duymaz, duyar duymaz gitti İstanbul'un haritasını yastığına çizdi. Bana bak unutma bunu, unutma. Dede bak ne yapıyor? İstanbul'un haritasını yastığına çizdi. Her akşam yatmadan önce saatlerce haritaya bakıyor. Nereden vuracağım? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Şuradan saldırırsam Konstantin karşılık verirse peki karşı hareket ne olacak vesaire? 12 sene o haritaya baka baka uyudu Sultan Fatih. İnsan davasına hamil olması lazım. Davasına hamil olması lazım. Bak burada namaz kılıyorsun sokaklarda geziyorsun ama bunun bir altyapısını bir yokla hey hey hey hey o kadar peki yani çile o kadar beyin patlattı adam ondan sonra İstanbul'un fethi onun nasip oldu. Sultan Fatih e, İstanbul 52 gün anlamadı. Sultan akşam setine çıkıştı, biraz da sinirliydi Sultan Fatih cennet mekanı. Geldi dayandı, Efendi Hazretleri dedi ya sen beni dedi İstanbul'un fethine memur kıldın, bana müjde verdin hani 52 günden beri bir şey yok dedi ne olacak dedi. Sultan Akşemseddin Ayvan Sarayı dedi çadırı namaza durdu secdede o kadar ağladı ki yani hasır ıslandı ve Sultan Akşemseddin Hacı Ubeydullah Ahrar'dan yardım istedi. Hacı Ubeydullah Ahrar nerede? Herat'ta, Afganistan topraklarında. Ve Hacı Ahrar geliyorum dedi. Ve kayboldu ortalıktan. Hatta müritleri aradı aradı bulamadılar onu. Ve Reşahattin yazdığına göre Hacı Ubeydullah Ahrar şu cübbesinin şurasında şu sarkan kısmından bu şekilde böyle top kapının surlarına asker boşalttı. Ondan sonra İstanbul düştü. Uyuyor musun? Duyuyor musun? Almanya'da şimdi 3 milyon Türk işçisi var. Bütün işçilerin maaşlarından bir miktar kesinti yapılıyor. O kesintiler şu an 5 milyar euroya, 5 milyar avroya ulaştı. Bu parayı Almanya, Türkiye'de Hristiyanlık faaliyetleri için çalışanların masraflarını finansista kullanıyor. Yani evliya değiliz affedersiniz, keşçimiz, kerametimiz yok ama bu ne demek oluyor peki? Bu ülke gider mi arkadaş ya gider mi arkadaş ya şu an Avrupa Birliği ülkelerinin bir kenarda 20 milyar avro efendim biriktirde para var bu parayla tekrar bu toprakların bizanslaştırılması için gerekli masraflar finans edilecek bu para tutuluyor. Hadi gidelim, gidin bakalım şimdi. Hangi ağızla iftar yapacağız? Hangi ağızla sahur, peki sahura kalkacağız? Ülken bitti, bitti. Allah göstermesin. vel kısmü sani, ikinci kısım nedir? hakikatül feti ve nusreti, el ineti. İsa Hoca'yı çok ararsınız. Aa İsa Hoca, mihrapta gene yanık yanık kokusan ne olurdu vesaire. Ama İsa Hoca da gitti. Evde gitti, Samanlıkta gitti. Ne Bayram Hoca, ne Kemal Efendi, ne Fikri Hoca. Ara ki bulasın sen, Allah göstermesin. Ama biz hala şıkıdım şıkıdım gidiyoruz. Bunu bilin yana. Hacı Cemal Efendi rahmetli, Fatih Camisi'nden indi, millet elini öpüyor. Bir delikanlı geliyor, bakıyor böyle yabancıya benziyor. Oğul diyor, sen garibe benziyorsun. Evet, Efendi Hazretleri ben diyor, Anadolu'dan geldim. E ne yapıyorsun oğlum peki, neredesin sen? Ne, ne iş yapıyorsun burada, okuyorum ben. Nerede? Falan zatta. İyi. Nerede kalıyorsun? Süleymaniye camisinde? oğlum camide kalır mı diyor. Jandarmalar her gün geliyor, bakıyorlar, ediyorlar burada ilim okuyan var mı yok mu vesaire. Efendi Hazretleri diyor, tabutlukta kalıyorum diyor. Ne? Tabutlukta mı? E, nasıl kalıyorsun oğlum diyor, yatağın yorgan var mı diyor. Tam yok diyor, yorganım var diyor. Ne yapıyorsun diyor. Tabutun içerisine diyor, yorganın bir tarafını seriyorum, yorganın öbür tarafını üzerime alıyorum. Kapağı da çektim mi, jandarma geldi zaman beni görmüyor. Bu şekilde diyor, kalıyorum derdemez, Hadi Cemal Efendi'nin dizlerinin bağı çözüldü bu din böyle emek ve gayretlerle günümüze geldi biliyor musun peki sen neredesin hala Kur'an okumuyorsun sen de hala tarikat dersi yapmıyorsun hala peki Arapça okuyamıyorsun peki hala şu hala bu vesaire sen he sen he buyuruyor ki bir insan eğer Allah ve Resulü'nün istediklerini yapmıyorsa Allah ve Resulü ile meşgul olmuyorsa bu erkek değildir diyor kadın odur o o karı karı diyor yani burada kadını efendim tahkir aleti olarak değerlendirme. Kadını Allah-u Teala erkeğe nispetle daha aciz ve narin yaratmıştır. Çünkü annelik yapacak bu. Konumu, hilkati böyle. Yoksa burada bir tahkir tezyif yok burada. E erkekin diye geziyorsun diyor. E, erkeklik eğer çok affedersin tenasül uzvuyla olsaydı diyor, atların katırların diyor, erkek olması lazım diyor. Onun pipisi yarım metre diyor. ''Adam'' diye geziyorsun değil mi? Ah! Ben deliyim kusura bakmayın. Böyle bir şey damarıma dokundun böyle. 110 Watt'lık ampule 220 Watt ver. Ampul çatlıya gidiyor. Oluyorum böyle. İstediğiniz kadar kınayın. Kimseye taktığım yok. Eğer bir şey gayreti diniyeden geliyorsa, kaynaklanıyorsa kişi mazurdur. Yeter artık ya! Yeter artık ya! Ne zamana kadar ya? Şurada Resul-i Ekrem şehit edildi ya! Ne oldu ondan sonra peki? Ne, ne tedbir aldık? Neye karar verdik? Dünyada en büyük ibadet intibahtır. İntibat ver Mevlana. Karar almaktır peki. Şimdi bak buradan gideceğim bazıları gene haca gene yaktığını ortalıyor vesaire. Bu türlü ciddi işleri makaraya saranlarla ahirette konuşacağım şöyle yaptım böyle yaptım vesaire tamam görüşeceğim ben senin ağırlıkta din gırgır vasıtası oldu arkadaş ya yok çok uzattın şu oldu bu oldu göreceğim bakın öbür tarafa kim kim uzatacak orada televizyon karşısında 3 saat mezar taşı kesiliyorsun 3 saat dizi seyrediyorsun insafsız burada hoca 3 dakika fazla konuşsa be, be, be, be, be, be, be, be, vesaire öyle mi karıyla sevişirken kaç saat sevişiyorsun lan Bir kısım insan, ikinci kısım hakikatü feti ve nusretiye. Ha gerçek feti, gerçe gerçek nusret. El kainet minyendi müsabir esbabi. Peki, yani sebepleri hazırlayan Cenab-ı Celle Cevdet kaynaklanan diyor, iştir diyor. Yani feti ve nusret asıl budur diyor. Dolayısıyla, وَقَوْلُهُ تَعْلَىٰهُ Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ Bak yardım, destek, sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu'dan geliyor. Bu ayet-i kerime, işaretun işarettir ilâh zâlike. Bu bahsettiğimize işte, ona göre. Bu efendim yani, ordunun ayakta kalması, devletin devam ve bekası, aha bu insanların peki varlığına bağlı buldun mu sen bu insanı bulduysan helal olsun peki buldun sonra tanıyabildin mi tanıyabildiysen çok çok daha helal olsun ama bulamayanlar da var hala bulup da peki kadir ve kıymetini bilmeyenler de var benim gibi affedersiniz kim bilecek bunları peki şeyh niyazi mısır diyor ki zatı hakta mahremi irfan olan anlar bizi il misir'da bahru bi payan olan anlar bizi bu fena gül zarına bülbül olanlar anlamaz Ve çibaki hüsnüne hayran olan anlar bizi Dünya vukubayı tamir eylemekten geçmişiz Her taraftan yıkılıp viran olananlar bizi Biz şol abdalız bıraktık eynimizden şalımız Varlığından soyunup üryan olananlar bizi Kahre lütfu şeyhi vahid bilmeyen çekti azap Ol azaptan kurtulup kurtulup sultan olananlar bizi Kıbrıs savaşındayken ben çocuktum, buradaydım. Efendi kürsüdeydi. Dedi ki hafız olanlar fetih suresini okusun. Harekatın yapılmış olduğu sabah buradaydık. Hafız olanlar fetih suresini okusun. Hafız olmayanlar on bir defa lila kureyşin. Efendi sonra dedi ki bakın dedi bu savaş Allah'ın iziyle kazanacağız dedi fakat bilesiniz ki abu sokaklarda dedi daha Sibyan yaşta çocuk yaşta çarşafla gezen çocuklar var ya dedi daha böyle sakallara daha yeni çıkmaya başlayan yavrular var ya dedi onların yüzünden cana ı dedi, orduyu galip kılacak haberiniz olsun dedi tamam mı tamam mı? Amcam Hacı Bilal'e dedi ki, şu müezzin oturduğu yerde eskiden oda vardı. Hacı Bilal dedi, oda odaya giriyorum ben dedi. Ee, bana dedi santim santim haber ver dedi. Ne oluyor? Ordu nereye çıktın? Durum nedir? Son durum rapor istiyorum dedi. Amcam dedi ki, efendisi durum kritik dedi. Ordu adaya çıkamıyor. Meğer yani adaya 10 metre 15 metre mesafelerle beton efendim barikatlar yapmışlar çıkartma yapacak olan gemi sahile yanaşmasın diye. Ve zayiat veriliyor. Beş parmak dağlarını korkunç tahkim etmişler Rumlar. Efendi Hazretleri durum ciddi dedi. Efendi dedi ki ben dedi içeri giriyorum dedi. Sen de içeri kimseyi sokmayacaksın dedi. Saat yedi. Tamam mı? Saat yedi. Ve Hacı Bilal orada nebet tutuyor rahmetli. Efendi çıktı içeriden. Fakat yüz baş ondan sonra böyle Üst baş kanter içerisinde Sırımsılak olmuş Dedi ki ben eve gidiyorum Saat yedi buçuğa geliyordu Ben eve gidiyorum dedi Üstümü değişmeye dedi Ve yedi buçuk ana haber bülteninde Radyo aynen şöyle söyledi Beş parmak dağları aşıldı dedi Tamam da Bu insanlar şimdi it köpek kovalar gibi Kovalanıyor şu memlekette Ama görüşeceğiz ileride O zaman el mi yaman Bey mi yaman Burada menakıbı anlatılmıyor, tamam mı? Burada efendim işte, burası efendim e, marjinal bir kesimin işte avunduğu, affedersiniz, diskotek paralel bir yer değil burası. Burası dünyayı ayak tutan yerdir. Eğer o göz varsa bunu görürsün. Burada sadece siz yoksunuz şu an. Burada eli kılıçlar var şu an, biliyor musunuz siz? Ama ben oldum manda gözle, affedersiniz. Bu gözle görülmüyor bu. Mektubat okunuyor peki, ne oluyor burada vesaire? Sana bu sıradan vaaz geri çekip gidiyorsun. Nereye gidiyorsun peki? Git bakayım hadi. Bak o aşağıda birisi var kayıt yapıyor haberiniz olsun. Bir zamanlar burada böyle yalvardım affedersiniz yalvardım. Cemaat elinizde mektubat olsun ne olursunuz. Anlamayanın bile elinde mektubat olsun diye. Ama işte dinleyen dinlemeyen gidiyor böyle. ya yalellim, yalellim. Sonra efendim zuhuratta... Akbaba'nın kabri baştan zuhuratta efendiye mektuba okunuyor diyor. Niye insanların elinde mektubat yok diyor Akbaba. Bak radara yakalandın. Bizim mayamızı karan insanlar bizim hamurumuzu yoğuran insanlar bu insanlar ya batının delemediği Amerika'nın delemediği burasıdır ya Rusya Afganistan'ı işgal etti ve 400 bin ruble verdi İsmail Han'ın Şeyh İsmail Han'ın kellesini getirene niye? Rus bile anladı işi ya bu insanlar ne ya Kanarya. ben kartalım diyor bir kartal bir kanarayı mağlup edemedi ne oluyor? burada birisi var diyor Şeyh İsmail Han var diyor bu adam nerede? bir bataklığın içerisine böyle bir kulübe kurmuş orada mürakep ediyor ne oluyor? Oradan öteye çok yol var. Çok yol var. Neulana Ceredtun Rumi Kudüs'i Rumi ki Ziy her doğu alem pehlaya kerdem, çohe Çovahen işlesine pehlaya Lami Allahümme Zihardo Alem Fehloya huthe kerdim bir sol tarafımızda sol tarafımızda dünya ve ahiret telaşından boşalttık diyor. Ne dünyayı düşünüyoruz ne ahireti düşünüyoruz diyor. Yani hurileri, murileri, havzi kevser vesaire cennet cehennem bırak onları. Mevlaya giden yolda bunlar da düşünülmez. Sen sana verilen vazifeyi yapacaksın bitti. Allah'ı da düşünmeyeceksin. Yan sana ne veriliyorsa sen onu yap bitte kadar. <gülüyor> Zehra alem pehlawy kottekerden ne sahamızda cennet var ne solumuzda cennet var. he nişeste pehlawy. lami Allahumme Allah yazın böyle diyor. O en sondaki he var ya he nasıl ki lama bitişiyor o lamla he'n arasında mesafe kalmıyor. Nevlerin dostunun diyor nevlerle beraber aha öyledir diyor. Devleti götüren zatın kalitesi bu. Orduyu sürükleyen zatın profili bu, çıtası bu. Ya mav diyeceksin bazıları. Ya bana inanmıyorsun bak şurada Fener patikhanesi var. Sultan Abdülaz an zamanında orada Grigorias vardı. Hain, orada aslında adam casusluk yapıyordu. Vazifesi neydi? Oradaki Rumlarla, Hristiyanlarla ilgilenecekti. Ama o casus yapıyor. Rus Çar'ı 1. Aleksandr'a yazdığı mektupta aynen şöyle söylüyor. Çar sana söylüyorum diyor. Bu milletin yıkılması için sana rapor veriyorum diyor. Bu milleti eğer bir daha ayağa kalkamayacak şekilde yıkmak ve tarihe gömmek istiyorsan yapılacak bir şey var. Bu insanlar şeyhlere, dergahlara, tekkelere çok güveniyor diyor. Yapılacak bir şey var. Bu milleti şeyhlerden koparın diyor. Tekkelerden diyor, ayırın diyor. Aksi halde bunlar, itimat edeceği bir başkan bulduğu an, bunların sırtı yere gelmez diyor. Hans işi anladı, Hasan anlamadı hala. Abraham işi anladı, İbrahim anlamadı. Salomon işi anladı, Süleyman hala anlamadı. Tarikat dersi alayım mı, almayayım mı? Hala düşünüyorsun değil mi? Hala düşünüyorsun değil mi? Yazık ediyorsun, yazık ediyorsun. Men nasr illa min Eki. Demek ki yardım sadece ve sadece Cenab-ı Hak Celle Celal'den gelir diyor ayeti kerime. Bu ayeti kerime, bu ayeti kerime işaretun ila zalike. Anlattığım işte noktaya işarettir diyor. Mevla ile bağlantıyı yapan var. Arada uydu olmadan görüntü olmuyor. Bunlar Mevla'nın affedersiniz de latife temsil uydu kulları bunlar kullarla Mevla arasında uydu aracılığı yapan peki insanlar bunlar. Biz bunlarla öldük bunlarla kalktık. Mevlana buyurur ki eğer bizim ahvadımız ve neslimiz bizden sonra kabrimize ve bize efendim hürmet gösterdiği müddetçe Yahudi ve Hristiyan Anadolu'ya toprakması basa ayak basamayacak diyor. Ve Kıbrıs harekatında harekatın peki idaresi ona verilmişti. Manevi orduların peki tayin ve tavzifi ona verilmişti. Buraya bir adam gelmişti. Bunları çok duydunuz da bir kere daha tazeleyin. Bakın Mevla ne yapıyor? Geldi adam, Efendi Hazretleri ben Üsteğmen'dim ben dedi. Pilot Üsteğmen'dim ben. Kıbrıs Savaşı'na katıldım ben dedi. Ee, ne oldu dedi peki orada anlattı çok şey oldu bir şey anlatayım dedi uçaktayım dedi gidiyorum dedi baktım arkadan gürültüler geliyor ne oluyor ya falan filan ana bir de baktım de beyaz bir adam geliyor sarıklı sakallı cübbeli vesaire falan bu sefer ben savaşı unuttum bu kim peki dedi ki evladım dedi selamun aleyküm şimdi ben sana ne söylesem onu yapacaksın bak oğlum şurayı bombala diyor, diyor bana Bakıyorum orada haç işareti var. Uluslararası Savaş Kanunu'na göre yani Kızılay gibi, hastane gibi bilmem, yerlere vesaire bomba atmak yani yasak. Oraya at diyor. Efendim orası hastane. Oğlum beni dinle. Bırakıyorum diyor. Meğer orası cephanelik hastane görüntüsü veriyorlar. Orası uuuu infilak ediyor. Gel oğlum dön bakayım. Şuraya bırak, oraya bırak. Nereye bırakıyorsam hepsi yasak yerler. Ama bakıyorum ondan sonra muazzam bir infilak vesaire ve iş bitince ki bana evladım dedi ben Urfa'da Halilur Rahman kabristanlı falan numaralı yatan zatım savaş bittikten sonra ziyaretten beklerim dedi hadis aleyküm ve Kıbrıs ne oluyor şimdi sen Kıbrıs'ı baban evinden mi getirdin peki ya bunların hesabı sorulacak bir gün Vehiye vehiye peki, müteallik bir askerit duai, bu Mevla'dan var ya, yardımı koparmak, bu tamamen bu dervişlerin işi diyor. İmam-ı Şehrani Kuddisi sırrı Sultan Fatih zamanında Mısır'da yaşayan bir Mısırlı şeyh efendiydi. Mısır valisi İstanbul'a geliyor. i̇mam Şaraniye diyor ki, Efendim Hazretleri İstanbul'a gidiyorum diyor. Bir arzu istirhamınız var mı diyor. Benim diyor nüfuzum vardır. Padişah beni kırmaz. Alırım yani alacağımı. Sağol diyor Allah razı olsun diyor. Sağol Allah razı olsun. Senden Mevla'dan bir işin varsa bizi gör diyor. Bizden Mevla'dan alırız diyor demek istiyor. fa askerü peki dua askeri var ya dua ordusu var ya sabaka bezluhu ve enkisaruh bunların tevazuusu tamam mı bunların böyle boynu bükük olmaklığı vesaire bunlar var ya bunlar açtı gitti askerel el guza guzaen savaşan askerlere bunlar çoktan geçti watarakka sebebi ilel müsebbibin peki sebepleri bunlar açmıştır bunlar yani sebeplerin üste yağlar, üzerine basarlar, bun işi bitirirler. Mevlana'nın bu dostların böyle bir güçle kuvveti de o vardır diyor. Amcam bir defasında efendi odasına girecekti. Zekeriya bırakmadı. Efendi dedi ki Hacıa Bey dedi Hacı amca dedi. Efendi barak ki, içeri kimseyi sokma dedi diyor. Çekillen dedi. Öyle bir şey bedandı, aksi bedandı. Zekeriya itekledi, daldı içeriye. Baktım diyor efendi böyle upuzun yatmış, elinde bastan böyle bir yeri nişan almış böyle. ''Kim o?'' dedi diyor. Dedim Bilal Efendi Hazretleri. ''Bilal, savaş var, savaş.'' O zaman geçen İslam savaşıyordu. Salman Radyiyev buraya gelmişti. Allah rahmet eylesin. Adam dedi ki, ''Ya bu kim?'' dedi ya. ''Biz bunu cephede görürüz.'' dedi. Ayak karşımı çekmiyor. Niye çekmiyor peki? Cepheden gelemiyor ki. Sen de bakarsın böyle. işte bu ne oldu?'' düştü, gitti vesaire. Konuşamıyor, konuşamıyor. Şşşşş kendine gel oradan öteye çok yol var Resul-i Ekrem sağ ve sellem bu ülkeyi bize bıraktı değil mi? eyvallah benim itikadım budur Türk ordusu Allah zeval vermesin Amin. askere zeval vermesin Amin. iman ve İslam'a Sultan anlattığı gibi hadim olsun inşallah Ama ama benim itikadım benim itikadım resul Ekrem çok daha önde. Hatta böyle bir mukayeseli konuşmak da ayıptır. Ama işte ibare darlığı bu. Artık İstanbul gitti gidiyor. Yarın İngilizler buraya 26 tane zırhlı gemi gönderecekler. Çanakkale efendim Kara Liman'da eee zırhlılar bekletiliyor. Yarın yarın gemiler çıkacak. İstanbul bombalanacak, İstanbul gülecek. İstanbul bitti, Türkiye bitti. Gene hala öyledir ha ona göre. İstanbul giderse Türkiye gitti, haberiniz olsun. Haydi, Hamilton diyor ki İngiliz Kuvvetleri Komutanı, üstten diyor helikopterle tarıyoruz. Acaba birileri gelip mayın düşüyor mu? Geceleyin projektörle denizi tar tarıyoruz böyle, acaba karantan istifadıyla birileri geliyor mu vesaire diye. Ve gemiler çıkışı hazır, vaziyette bekliyor diyor. Çanakkale, metrekareye altı bin tane mermi düşüyor Çanakkale'de. Altı bin mermi, peki. Canakkale okumayan, Ruslarla o kış mevsiminde sarıkamış yapılan savaşa okumayan, eksi 60 derece donan, donan efendim o askerlerin destanını okumayan, Suudi Arabistan çöllerinde 60 derece sıcakta cehennem sıcakta savaşan o askerin destanını okumayan tarih okudum demesin. Ve ve buna rağmen buna rağmen topaneli yüzbaşı Hakkı Bey geliyor mayınları düşüyor. Hamilton diyor ki biz anlamadık böyle bir şey diyor, bu nasıl oldu diyor ama mayınlar, burası mesela böyle bir koy ya burası, Aa, o karanlık liman deneyin yer böyle, gemiler bu içeride böyle, çıkacaklar İstanbul'a gelecekler, şimdi askeri strateji gereği, askeri taktik gereği bu efendim mayınların bu kıyıya böyle dik bir şekilde döşenmesi lazım geliyor. Fakat Topan Yüzbaşı Hakkı Bey dedemiz mayınları bu şekilde kıyıya paralel muvazi bir şekilde döşüyor. Ve Hamilton diyor ki diyor gemiler çıkacak diyor. Çıkan gemi güm infilak ediyor. Çıkan gemi güm infilak ediyor biz anlamadık. Dünya tarihinde bu ilktir diyor. Yani koy içerisindeki gemilere mayın döşenirken dikey döşenir bu nasıl oluyor böyle vesaire falan şeklinde. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu biliyor musunuz? Bir gün önce, bir gün önce Resul-i sağ ve sellem yüzbaşı Hakkı Bey'in komutanı Cevat Bey'e dedi ki manada, Cevat, Cevat dedi, Hakkı'ya söyle dedi, mayınları dedi, kenara dikey değil, kenara paralel düşesin buyurdu. Belâl ulâ bi kemâlihi keşefed ducâ bi cemâlihi hasenat cemîu hisâlihi sallu alayhi vâlihi Şimdi sat bakayım orayı sat burayı sat orayı sat burayı sat, sat, sat. öğlen peki Muhammed Mustafa sana ülke bıraktı ha Savaşı kim kazandı söyler misin? Daha böyle neler neler neler. Kastamonu cephesi, Maraş cephesi, bilmem İzmir cephesi, Aydın cephesi. Denizlili Ahmet Hulusi Efendi Allah gani, gani rahmet eylesin. Bak dua ordusu ne iş yapıyor? Yunanlar 6'ya 10 kala sabah 6'ya 10 kala İzmir asker çıkarttı. Denizlili peki Ahmet Hulusi Efendi telefon yok, telex yok. İnternet yok, o yok, bu yok vs. Saat 10'da milleti camiye tapıldı. Cemaat, Yunan, İzmir'i asker çıkarttı. Herkes görev başına. Nasıl oluyor peki bu işler? Denizli Ahmet Hulusi'yi kim arar, kim sorar? Adam sana ülke bıraktı kardeş. Sana diyorum şunu yap, sana diyorum bunu yap. Bana b -b -b -b -b yapıyorsun icabında falan. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun arkadaş ya? O hareketin ne anlama geldiğini bilsen var ya kafanı şümer vere bir kere değil, yüz kere vurursun ki kafanı patlatırsın, paramparça yaparsın. Biz Amerika ile uğraşmaktan vazgeçtik, bilmem kimle uğraşmaktan vazgeçtik yani. Biz bize yetiyoruz. Muhammed İkbal rahmetin dediği gibi Allah'ım öyle uygunsuz şeyler görüyorum ki Müslümanlarda. Anam diyor beni doğuracağına keşke taş doğursaydı diyor, görmeseydim bu ahvali diyor. İnsan şu derse tahammülsüzlik yapar mı ya? Ha? Ben senin için ölüyorum arkadaş ya. Sen bana bir at çekmiyorsun ya. Bu ne iştir Allah aşkına ya? Git eve kapan kapıyı gitle, kafanı sok bir köşeye ondan sonra. Kendinle bir hesaplaş ya. Ben niye böyleyim ya? Ne oluyor bana böyle ya vesaire? Mısra ne diyor peki şair? Burden şikestan ezim meydan koy, Burden alıp götürdü diyor. Şikestegan, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya ubudiyet ve kulluktan dolayı adam böyle sekiz olmuş diyor şair. Böyle büklüm büklüm olmuş ağız burun bir tarafa gitmiş mesela. yıkılmış gitmiş diyor. Allah kulluktan dolayı böyle yamulmuş yumulmuş ha olanlar var ya ha bunlar götürler ezin meydan bu meydandan diyor kuyu alıp götürler diyor onlar işi bitirdi onlar onlar onlar diyor vesaire onun için onun için ala kulli hal mevlânanın dostlarını yaşaması lazım. Bir gün efendi fakire dedi ki dedi Bayram Hoca affedersiniz. ya veli kalmadı dedi veli kalmadı. Bir başka gün yahu şu mektubat bitti artık bitti bitti bitti diyor vesaire. Yani şu kitapta var ya şu kitapta var ya. Ah ah ömür yetmiyor ki hani konuşalım biz bunu. Neler dönecek neler ama yok kardeşim yok ya. Şu mağazaya girip de şu markette neler var nere yok bakmaya tenezzül etmiyoruz ya. Bırakma markete girmeyi yani vitrine girip, evi, şey, vitrinden bir serit olmazsa o kadarı bile yok. Ama iş bunlarla dönüyor. İmam-ı Şafii Rahimeullah diyor ki ne olursanız olun, ne olursanız olun ama önce veli olun, veli veli. Veli işi bitiriyor Allah'ın neziyle orduların bile dizginleri onların elinde ama Manadan nasibi olmayan maddeye kul oluyor. Manadan nasibi olmayan maddeye kul oluyor. Manadan nasibi olmayan maddeye kul olmaya mahkumdur diyor Mevlana. Kuddize sırrı. Balta var ya balta, balta ağaç dallarının çokluğundan korkar mı hiç? Asla da kat'a. İslamiyet bir baltadır. Tamam mı? Sen o baltaya sahip olmaya bak diyor. Kafir istediği kadar çok olsun hız gelir. Dallar istediği kadar çok olsun. Elinde baltan varsa korkma. Din, tasavvuf, tarikat baltaya benzer. Alay gelsin. Buradan et girecek, öbür tane kıyma çıkacak. Dedemiz Efen Osman Gazi, Orhan Gazi'ye bir vasiyeti vardır. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti e biliyorsun Osman Gazi'nin şeyhi ve üstadı e, Şeyh Edebali idi. Oğlum, oğlum Şeyh Edebali bizim aşiretin ışığı ve ışığı ve yüz akıdır diyor. Terazisi çok ince tartar, dirhem şaşmaz diyor tabire bak. Şeyh Edebali'nin terazisi çok ince tartar diyor. Ya peki ha dirhem şaşmaz diyor. Bu yüzden diyor beni kır. Tamam mı? Beni kırma, onu kırma diyor. Bana karşı gelen ma, ona karşı gelme diyor. Ha bana karşı gelirsin diyor. Bana karşı gelirsen üzülürüm diyor. Kırılırım diyor. Ona karşı gelirsen oğlum diyor. Ona karşı gelirsen gözlerim seni görmez diyor. Gözlerim seni görmekten öteye görse bile ben seni bir daha tanıyamam oğlum diyor. Oğlum ha bu sözlerim seni korumak, Şeyh edebaliye korumak için değil yavrum diyor. Ha bu sözlerime vasiyetim seni korumak için, seni seni seni Osmanlı Devleti'nin temeline konan harç işte böyle konuldu ben sana ben sana devlet bir yana o bir yana bana ne yaparsan yap oğlum ama şeyh Edebaliye sakın ha sakın ha oğlum zannetmek ise efendim yani onu koruma çalışırım onların sana ihtiyacı yok tamam mı onlar kendilerini korur oğlum benim derdim seni korumak diyor peki haftaya inşallah kaldığımız yerden devam Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İslam nimetinden gereği gibi istifadeye hepimizi muvaffak eylesin. Ben size bir misal vereyim. Bak güneş vurduğu zaman herkes ondan istifade ediyor değil mi? Ha. Şimdi iki tane tarla düşünün yan yana sağdaki tarlada mesela adam kavak ekmiş. Soldaki tarlada misir var. Ondan sonra buğday ekmiş vesaire. Güneş doğduğu zaman o kavaklı olan tarlanın belki ağaçlarının gölgesi öbür tarlaya düştüğü zaman gölgenin düştüğü yerin mahsülü cılız kalıyor niye güneş almıyor çünkü ha ama güneş vuran yerdeyse mahsul daha fazla gidiyor dini Din beni? İslam aynen böyledir kim ne kadar istifade ederse kemalatı ve kudreti uzması o kadar mükemmel oluyor güneş öyle bir nimettir ki affedersiniz hayvan fışkısına bile hayvan pisliğine vursa tezek oluyor değil mi tezek, kok kömürü fiyatına satılıyor doğuda, doğuda bir numara yakacak maddesi tezektir peki güneş teze, hayvan pisliğine vuruyor, tezek oluyor tezekten neler istifade ediliyor, elde ediliyor, neler neler neler İslam'ın güneşi birçok insana vuruyor ama bir numara yok, söyler misin bu adam mı daha üstün bu insan diye gezen mahluk mu daha üstün, yoksa o hayvanın fışkısı mı daha üstün İnsan nereye gitti? Git şimdi kendini teraziye koy. Kaç para yapıyorsun? nam Şafii buyuruyor ki, ''Men kânet himmetuhu, mâ yethulü fî batnî fekânet kıymetuhu mâ yekrucu minhu.'' Bir insanın işi, gücü, yemekse, löp löp löp löp löp löp löp, içmek, yemek, içmek vesaire, affedersiniz onun sözü, ben nakilim, mazurum. Bir insanın derdi, ondan sonra işte, güllü gücşi, kaygısı neyse artık, bu ise yemek, içmekse, kışından çıkıntın, tartsın diyor. Kaç para yapıyorsa o adamın değeri, aha, o kadardır diyor. Şimdi kaç para yaptın? Kaç para yapıyorsun sen? Lütfen söyler misin? Allahü Teala bu cemaati böyle olmaktan muhafaza eylesin. Aynı bu cemaatin derdiyle hem dert olan insanları da bu türlü efendim çaprazlara ve zikzaklara maruz kalmaktan muhafaza eylesin. Biraz uzattım kusura bakma derdim var. Anası ölen babası ölen peki ağlıyor arkadaş. et benim anamdır. Anamı aldılar elimden ya! İsyan etmek benim hakkım bir yerde...